<gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Allah'ın laneti dendiği zaman, Allah'ın dışlaması demektir. Yani orada koca karısının zina ettiğini söylüyor. Diyor ki, ben gözümde gördüm diyor. Ama şahitlerim yok. Allah-u Teala da orada dört <gülüyor> kere <gülüyor> buna yemin ettiriyor. Vallahi innehu leminel lemines sadikin diyor. Yani yemin ediyor ben doğru söylüyorum diye. Beşincisinde de vel hamisetenle lanet Allah aleyhi in kana menel kazibin. de eğer yalan söylüyorsa Allah'ın laneti olsun yani Allah rahmetinden uzaklaştırsın. Rahmetinden uzaklaştırmanın Türkçedeki en kolay ifadesi dışlamadır. Hı. öbürü de Allah'ın gazabı diyor tabi. Ondan sonra karşısında kadın dört kere şahitlik ediyor. Kendini kurtarmak için. Ne diyor? ''Vallahi innehu deminel kâribin'' diyor. ''Vallahi kocam yalan söylüyor.'' diyor. Dört keresinde. Burada kadın erkek şahitliğin birbirine denk olduğu da çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ondan sonra ''Velkâmisete'' beşincisinde en nekadab Allahı aleyha Allah'ın gazabı kendi üzerine olsun diyor. İnkâne minel minel sadikin kocası doğru söylüyor. Dolayısıyla bunun yani bu burada bir yanlış bir taraf yok. Evet. <gülüyor>